Resulullah'ı öldüğü yerde bıraktı ümmetin halini konuşmaya gittiler Resulullah sevgisi ise eğer söz konusu Ebu Bekir'den çok seven yoktur ona. yalan kim Ebu Bekir'den çok seviyorum diyorsa yalandır çünkü Kur'an Ebu Bekir'i bir numara yaptı Allah kalpleri biliyor Ebu Bekir'in kalbini gördü Allah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 Ha, bu hayal aç tavuk kendini darambarınta istedermiş. 1924'ten beri ümmetin başı yok, dibi yok. Az, az, az laf az laf laf yapabilen, 3-5 yazı yazabilen baş oldu, dip oldu. Ama sahabe o gün yeryüzünde 124 bin peygamberden herhangi bir tanesine iman edenlerin yapmayı beceremediği bir işi yaptılar.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 Mekke'de kalacak mısın sorusuna ne cevap vermişti? Ensar'ı bırakmam demişti. Ensar'ı bırakmam dediğine göre Resulullah bizi seviyordu. Onun vekaletini biz yürüteceğiz dediler. Ebubekir radıyallahu anh da dedi ki: Arkadaşlar ümmet sizden ibaret değil. Tamam? Hizmetlerinizi, desteğinizi Allah şahit, peygamberi şahit, biz de şahit. Sahinizde canımızı kurtardık. Herkes buna şahit. Ama müsaade edin, bu kararı ümmet versin dediler. Dedi Ebu Bekir radıyallahu anh. Ömer her zamanki gibi ayağa kalktı. Ne konuşuyorsunuz siz dedi. Üç gündür kim müminlerin namazını kıldırıyor dedi. Hazreti Saad dedi ki Ebu Bekir kıldırıyor dedi. mi oraya geçti Ebu Bekir dedi. Yok kim bıraktı onu? Resulullah demedi mi Ebu Bekir kıldırsın namazlarınızı?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 o ordu şama gitti 55 gün sonra muzaffer bir edayla Medine'ye geri döndü. 4000 kilometreden fazla yol kat ettiler 55 günde geri geldiler zaferle Medine'ye döndüler İtaat sayesinde tabii. Ebubekir radıyallahu an bu şekilde idareyi ele aldı kimse idarenin değiştiğini hissedemedi bile. Ebubekir radıyallahu anh'ın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 Kur'an-ı Kerim'i bir araya yazdılar. Ebu Bekir radıyallahu an onu mühürledi. Kur'an-ı Kerim böylece insan eli değmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve vefatından bir yıl sonra resmi kitap haline geldi. Aslında Ebu Bekir radıyallahu anın bu hizmeti, Kur'an-ı Kerim'e yaptığı bu hizmet, o filan savaşlardaki,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 Bir kişi çıkıp demedi ki ben böyle hatırlamıyorum bu ayeti. On binlerce sahabi hayatta, hepsi o inen ayetleri dinlemişler. Mesela o ayetleri nasıl yazıyorlar? Şimdi hafızlar tek tek ayetleri yazdılar, toplandı. Ondan sonra, Allah mübarek. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala muhammed. La ilaha illallah, ahdu la la. ve layev şerikele Lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve hu'alâ kulli şeyin kadir Hasbunallahu ve ni'me le vakil Nəməl Məola ve Nəməl Nəcir. O hala Allah ma ala zikret ve şükret ve husn e Ula tekil la ilaha insuna ula tarfata ayn birer ayet el kürsi okuyarak devam edelim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 o da demiş ki Allah'ın kitabı zaten kitabım. Peygamberin sünneti benim de yolum ama Ebu Bekir Ömer gibi ben de iştahat ederim demiş. Onlar gibi ben de adamım. Yani kabul etmiş oluyor mu Ebu Bekir Ömer'in peşinden gitmeyi kabul etmiyor. Osman'a dönmüş sen ne yaparsın demiş. Allah'ın kitabı başta hacim peygamberin sünneti başta hacim Ebu Bekir Ömer'in izinden ayrılmam ben demiş.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 hanımı vaile radıyallahu anh'a e, bırakın ümmetin liderini derken onun elini kesiyorlar. Onu da hançerliyorlar. Sonra Abdullah i̇bn Sebe e, melun içeri giriyor. E, en az dokuz hançar yesin diyor. Dokuz kılıçla kesiyorlar Hazreti Osman'ın. E, nerede? Medine-i Ömer'in şehadetinden 12 yıl geçmiş sadece. E, yani 12 yıl içerisinde aynı makamda ikinci cinayet işleniyor. Hınçlarını alamadıkları için üç gün Osman'ın cesedini evinde bıraktırıyorlar. O sıcakta dışarı çıkmasını yasaklıyorlar. Cesedi gömdürmüyorlar bile. Daha sonra Hz. Ali radıyallahu anh'ın talimatıyla tutuyorlar. ashab kiramdan birkaç tane genç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 Ali radıyallahu anh da defolun gününe siz adam tayin edersiniz de görev kabul edilir mi dediler. Ama beşinci gün Medine'yi terk etmediler. Yakarız bu Medine'yi dediler. Hazreti Ali de peki dedi. Ve dördüncü halifede böyle seçilmiş oldu. Ama ondan sonra bunlar keyiflerine baktılar yalnız. Tövbe edip gittiler. Hiçbir şey yokmuş gibi gittiler. Gittiler.